tatiller. İlk öğretim ve orta öğretim öğrencilerinin ilk pazartesi tatil olan o yüzden hepsine iyi tatiller diliyoruz. E, fakat bizim Söz Küçüğün ekibimiz de e, tatil öncesi e, yoğunluktan dolayı e, bugün programa genç ekip katılamadı. O nedenle bugün ben Gözde e, programı yapıyor olacağım. E, bugün e, aslında programa başlamadan önce de e, şöyle bir e, haberimiz var Söz Küçüğün ekibi olarak. Biz her yıl aslında bir önceki yılın nasıl geçtiğini çocuk hakları alanında çalışan uzmanlara soruyorduk ve neler oldu çocuk hakları açısından Türkiye'de diye. Bu yıl bunu yapmadık çünkü bu yıl aslında bunu işin uzmanlarına yani çocukların kendisine soralım dedik. O yüzden de çocuklara bir soru yönelttik. 2012 çocuklar açısından nasıldı, neler oldu diye ve çok farklı yerlerden şu an bize geri dönüşler var. Şimdi onları toparlıyoruz. Şubat ayından itibaren de hem radyo programı kanalıyla hem de sosyal medya araçlarını kullanarak da çocukların 2012'ye ilişkin değerlendirmelerini sizlere sunmaya çalışacağız. Bunun haberini de şimdi buradan vermiş olalım. Bugün ise programımıza Duyder'den Toplumsal Duyarlık Derneği Toplumsal Duyarlık ve Şiddet karşıtı Derneğinden Özlem Öztürk konuğumuz olacak. Ve onlarla hem derneğin çalışmalarını ve özellikle de çocuklar için mayın ve çatışma atıkları eğitim projesini konuşacağız. Özlem Hanım merhaba. Merhabalar iyi yayınlar gözden. Hanım. Ee, çok teşekkürler öncelikle e, Diyarbakır'dan telefonla e, size ulaşabildik. Çok teşekkür ediyorum ilk önce katıldığınız için. Ben teşekkür ederim çok e, memnun olduğumuzu e, belirtmek isterim öncelikle. Şöyle yapalım isterseniz siz hem biraz kendinizi hem de Duyderi bize biraz anlatın. Ardından da daha proje üzerinde konuşmaya başlayalım. Hı hı. Ee, Özlem Öztürk, ben Toplumsal Duyarlık Derneği Genel Koordinatörüyüm. Hı hı. 2008 yılından beridir e, sivillere yönelik mayın ve çalışma üzerine e, çalışmalar yapıyoruz Duyarlık Derneği olarak biz e, derneği açtığımız zaman zaten bizim derneğimizin adına şiddet e, karşıtı da var siz evet. yaparken onu da belirttiniz bu, bu için çok önemli e, bir ayrıntı çok önemli bir bakış açısı hı hı. E, hani toplumsal olayları değerlendirirken toplumsal olaylara bakarken bunlarla ilgili çalışmalar yürütürken hani gerçekten e, şiddete e, bakış açısının çok önemli olduğunu düşünüyorum ve e, hani bütün çalışmaların, özellikle sivil alanlarda yapılan bütün çalışmaların şiddeti reddeden bir e, anlayışla yapılması gerektiğini düşündük ve 2008'den önce arkadaşlarımızla işte e, bir dizi tartışmalar yaşayarak hani ne tür konularda çalışmalar yapabiliriz dedik. Hepimiz zaten insan hakları aktif e, Ben kendim öğretmenim. bir öğretmenim. E, benim benim Mayın mağduru birçok öğrencim oldu. Ben onun birçok ilinde, birçok ülkesinde görev yaptım ve onların hikayeleri beni hep etkiledi. Her zaman kafamın bir köşesinde işte bu mayınla ilgili, bu çatışma tıklarıyla ne yapabilirim sorusu sürekli vardı. Çocukların hikayelerini hiçbir zaman unutmadım ve 2008 yılında bu alanda çalışmaya Hı -hı. arkadaşlarımla birlikte karar verdim ve e, bu zamana kadar da çalışmalarımızı yürüdüm. Evet ee, aslında çok da şey 2008'de kurulmuş bir dernek ama daha öncesinde dediğiniz gibi kuran kişilerin de daha önceki çalışmalarından dolayı birçok çalışma var. Ve aslında az önce sizin de bahsettiğiniz çocuklara yönelik e, bu mayınlarla ilgili e, mayından korunmayla ilgili aslında e, yaptığınız bir projede de çok yüksekseydi yani 49 bine e, yakın çocukla da evet, e, aslında evet. çalışma yürüttünüz. Evet. Ben aslında ilk duyduğumda çalışmayı yani bilmiyorum belki dinleyiciler de böyle düşünecektir. Yani ne kadar kötü ki yani mayın ve çocuk eğitimini bir arada işte evet. dillendiriyoruz ve aslında bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Ama gerçekten de aslında rakamlar bize ve var olan mevcut durum bunun gerekliliğini de gösteriyor. O yüzden aslında bu çocuklar için mayın ve çatışma atıkları eğitim projesinin hem başlangıç noktası hem içeriği İnden biraz bahsetmeye başlayalım mı? Tabii tabii, tabii. Ee, Biz e, bu projeyi planlarken bahsettiğiniz noktayı biz de çok tartıştık. Yani çocuklarla biz hani bunu nasıl tartışacağız? Hı hı. Şimdi çocuk psikolojisi önemli. İşte çocuklarla bunu bolarak konuşacağız. İşte kolların kopması, bacakların kopması söz konusu hatta. Çocukların ölmesi söz konusu. Yani çocuklarla biz bunları nasıl konuşabiliriz dedik. Hani pedagojiye bu ne kadar uygun, psikolojiye ne kadar uygun. Hı hı. Kendi aramızda çok tartıştık. Ee, ama şu sonuca vardık. Yani evet doğru hani çocuklarla e, yaralanmaları, ölümleri, bombaları konuşacağız. Ama bizim gerçeğimiz bu. Evet. Yani biz e, ne kadar e, konuşmaya imtina etsek bile bu gerçeği ortadan kaldıramıyoruz. Ve konuşmadığımız zaman bu sorun üzerinde çalışmalar yürütmediğimiz zaman çocuklar hala yaralanmaya ve ölmeye devam edecekler. O zaman gerçek buysa bu gerçeğe uygun projeler yürütmek gerekiyor. Ve şu anda en acil ihtiyaçlardan birisi özellikle sınır bölgelerde yaşayan ve çocuklar için onların bu konuda eğitim alması gerekiyor. Yani bu maddelere dokunmamamız gerekiyor. Dokunduğumuz zaman ne tür şeylerle karşılaşırızı anlatmak gerekiyordu. Bu fikirden yola çıkarak biz bu projeyi planladık ve ben projenin içeriğine geçmeden önce şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hı hı. Mayın dendiği zaman Türkiye'de sadece sınırlarda bulunan mayınlar insanların aklına geliyor. Hı hı. Oysa biz sadece sınırlarda bulunan mayınlardan bahsetmiyoruz. Zaten şu anda aslında en tehlikesiz durumda olanlar onlar. Çünkü yerleri belli. işaretlenmiş, İnsanlar e, o bölgede mayın olduğunu Biliyorlar ve o alana girdikleri zaman neler yaşayabileceklerini evet. biliyorlar. Şu anda en tehlikeli e, olan mayınlar sınırların iç bölgelerinde. Yani sivillerin yerleşim alanlarında bulunan mayınlar e, en fazla e, tehlike arz ediyor. Mesela patlamalara baktığınız zaman göreceksin. Sınırlarla hiçbir alakası olmayan Hı -hı. ilçelerde illerde de patlamalar oluyor Evet. Örneğin Diyarbakır'ın hiçbir e, sınırla e, ilgisi Hiçbirisi yok ama Diyarbakır'ın birçok il, il, ilçesinde zaman zaman patlamaları duyuyoruz. O zaman demek ki Türkiye'de mayın sorunu sadece sınırlarla e, sınırlarla bahsedilemez. Sınırların iç bölgelerinde de mayınlar var. Mı? O zaman biz e, hem sınırlardaki yerleşim yerlerinde hem de sınırların iç bölgelerinde bulunan yerleşim yerlerindeki sivilere yönelik Programlar oluşturmalıyız diye çocuklara yönelik mayın ve çatışma atıkları eğitim projesini planladık. 2009 hı. yılından beri bu projeyi uyguluyoruz. İlköğretim okullarında 7-15 yaş arasındaki çocuklara bir tanıtım filmimiz var. Hı. Filmimizi izletiyoruz. Mayınları ve çatışma atıklarını çocuk diliyle karikatürlerle anlatan bir eğitim dergimiz var. Hızır dede dergisi hı hı. adı. O dergiyi e, çocuklarla paylaşıyoruz, çocuklara veriyoruz. Orada çok e, anlaşılır bir şekilde mesajlar veriliyor. Neler yapılması gerektiğiyle ilgili, karikatürlerle anlatılıyor Ve sohbet geliştiriyoruz. E, i̇şte maddeleri tanıtıyoruz. Hani ne tür bölgeler tehlikeli olabilir, buralara git, e, gitmemeliyiz. Zaten çocukların e, hatıralarında, anılarında o kadar çok olay var ki bunlarla ilgili. Zaten işin en şaşırtıcı kısmı da bu. Hani biz ee, i̇lk başlarda çocuklarla nasıl konuşacağız bombaları falan diye düşünürken onlar bizden önce zaten bu, bu işten haberdarlar. O kadar çok hikaye var ki hayatlarında evet. ama hala bunlarla oynamamaları gerektiğini bilmiyorlar ve bunun e, mutlaka anlatılması ve tanıtılması gerekiyor. Biz onları yapmaya çalışıyoruz. Aslında siz de söylediğiniz gerçekliğimiz bu diye bir yandan da aslında böyle çocukları yani bu mevcut durumdan çok da bağımsız kişiler olarak görmemek gerekiyor. Yani o aslında aynı şekilde bizle yaşıyor, duyuyor, haberi tabii oluyor. Evet, beraber yaşadığımız aslında ee, yurttaşlar hani birazcık buradan baktığımızda da aslında o bilgiyi yani sizin onlara verdiğiniz hem Atlayıcı maddeleri tanıtan hem de o bölgeleri tanıtan bilgi aslında onların çok işine yarayan da bir bilgi aslında. O yüzden de çok önemli buluyorum bence projeyi. Tamamen e, sorunun çözümüne odaklı e, bir şey. Peki şeyi söyleyeceğim aslında. hani Bu eğitimleri vermeniz e, çerçevesinde sorunlar yaşandı mı? Rahatça ulaşabildiniz mi çocuklara? E, o bölgedeki aslında e, okullarda mı verildi eğitim? Yoksa daha okul dışı etkinlik olarak mı sunuldu? Alo? Alo? Gözden, gözden buyurun. Duyurum ben. Sizi. Şu an duyuyor musunuz? <gülüyor> Aslında şöyle bir soru sordum. Ee, bu çocuklara verdiğiniz eğitimi okul e, saatleri içerisinde mi verdiniz? Yoksa okul dışında, okuldan farklı bir yerlerde mi verdiniz? Yani orada nasıl bir işbirliğiyle e, eğitim Aha. uygulandı? Ee, biz e, okul saatleri içerisinde Hı -hı. Yani bu projenin devlet okullarında uygulaması çok önemli. Evet, o yüzden. Hem bu sorunun... Ee, devlet yetkilileri tarafından hani biz e, duyarlılık da yaratmaya çalışıyoruz bununla ilgili. Hani, hem sorunu çözümüne yönelik bir şeyler yaparken aynı zamanda bu sorunun ilgili yerlere de e, işte haberdar olması için de e, uğraşıyoruz. E, bu sebeple devlet okullarında bu projenin uygulanması çok önemliydi. Milli eğitimlerden, ilçe kaymakamlıklarından, il valiliklerinden işte, projemizin tanıtımını yaparak, görüşmeler yaparak gerekli izinleri alarak devlet okullarına giriyoruz hı hı. ve ders saatleri içerisinde her sınıftan sadece bir ders saati istiyoruz. Hı hı. En fazla iki ders saati olabilir. Bu sınıfın kalabalığına e, bağlı. Hı hı. Ee, bir ders saatinde çocuklarla konuşuyoruz, programımızı uyguluyoruz ve çıkıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda eğitimlerimize özellikle öğretmenlerin ve rehberlik hocalarının katılmasına özellikle istiyoruz, rica ediyoruz onların katılımını da sağlıyoruz. Çünkü bu Projenin sürdürülebilirliğini de sağlayan evet. bir şey. Öğretmenler 20-25 yıl gibi bir süre öğretmenlik yapacaklar ve biz sürekli her zaman gidip bu eğitimleri veremeyeceğimiz için. hani Bu insanların da eğitim görev süreleri boyunca bu bilgileri kullanmaları için onların da eğitimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz. Eğitimler uygulanırken sıkıntılar yaşadık mı? Çocuklarla Hı -hı. iletişim konusunda hiçbir problem yaşamadık. Yani Hı -hı. bizim sınıfa girip e, eğitime başlamamız bizim için yeterli. Ama hani kurumları ikna etmek, işte bu projeyi anlatmak, biliyorsunuz hani Güneydoğu'da, Anadolu'da çalışmak, bir de mayınlar, ilgili çalışmak evet. falan. Hani biraz o ikna süreci uzun sürebiliyor. Ama 3-3. E, 3-4 yıl gibi bir süredir bu çalışmayı yaptığımız için artık hani gözler önünde ve biz şunu da söylüyoruz. Hani biz istersek bunu evlerde yapabiliriz, dernekte yapabiliriz ama önemli olan hani herkesin, evet. bütün çocukların olduğu yer olan okullarda ve herkesin gözü önünde biz bu eğitim yapmak istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar ne kadar çok insan yararlanabilirse bizim için o kadar Faydalı hı hı. olacaktır diye özellikle okulları seçiyoruz. Evet. Peki çocuklarla yetişimde bir sorun olmadı. Peki böyle hatırladığınız çocuklardan tepkiler nasıl? Yani neler söylüyorlar hani eğitimin ardından? Hiç böyle geri bildirim alma şansınız oldu mu? Tabii tabii tabii. Sürekli, sürekli geri bildirim alıyoruz. Çocuklar zaten doğaları gereği çok meraklılar biliyorsunuz. Hı hı, evet. Hemen anlatmak istiyorlar hemen konuşmak istiyorlar paylaşmak istiyorlar ve dediğim gibi yani çok acı olan bir şey var ki Hepsinin hayatında ya komşusu ya akrabası ya kendisi ya abisi ya bir yakını e, ile ilgili bu konuyla ilgili bir hikayenin olması çok acı bir şey hı hı. Ve bu sorunun ne kadar yaygın ve ne kadar önemli bir e, sorun olduğunu da aynı zamanda gösteriyor e, Geri bildirimler çok olumlu Hani verdiğimiz bütün bilgilerin hemen geri bildirimini alabiliyoruz. İşte şunu yapmayacağız, dokunmayacağız, yaklaşmayacağız, taş atmayacağız. Tanımadığımız bir cisim gördüğümüz zaman hemen oradan uzaklaşacağız. İşte annemize, babamıza, öğretmenimize, polis amcaya, asker amcaya haber vereceğiz. Hani mesajları çocuklar hemen alıyorlar ve hemen e, geri bildirimde bulunuyorlar. Evet. Ee, şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Bir müzik aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz. Hani özellikle Türkiye'de bununla ilgili yapılması gereken birçok şey var. Acaba hani evet, e, evet. bir çalışma var mı yok mu? Biraz onlarla da tartışacağız sizinle ama kısa evet. bir ara verelim şimdi. E, şimdi şarkımız geliyor. Oy Vodan e, Yesterday's Mistakes. Don't need to feel as though I'm going somewhere Somewhere. The memories seem to be knocking at my door. I've seen the film a million times. Feels like I wrote the storyline. I refuse to replay the mistakes that we made yesterday. Stronger now, a victim of common sense The truth is that I know I still confuse the past with the present tense, condensing what we had to a single frame Sticks in my mind as I try to move on Some Forgive My selfishness I'd be grateful if you can Forget My ingratitude You think I'm twice the girl I am They say we should forgive But not forget What has gone before I refuse To replace The mistakes that we made yesterday Evet, ee, şarkımızı dinledik. Yesterday's Mistakes, şimdi tekrar buradayız. E, bugün Söz Küçüğü'nde Duyder'den Özlem Öztürk'le konuşuyoruz. E, Duyder'in uzun süredir yürüttüğü çocuklar için mayı ve çalışma atıkları eğitim projesinden bahsediyoruz. Özlem Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. <gülüyor> Şarkıyı dinledikten sonra tekrar bir aradayız. Aslında ben biraz evet. da şimdi şeyi konuşacağım. Yani evet... Sizin de söylediğiniz gibi bu eğitimler çok önemli ve sürdürülebilirliği de çok önemli. Ama bir yandan da aslında bu mayınların bir an, temizlenmesi de bir o kadar aslında önemli. Çünkü yani çocukların kendini güçlendirmek bir önemliyken aslında bir yandan da onun tamamen sorun ortadan kaldırmak evet, da evet. önemli. Aslında Türkiye'de 2004'te e, imzaladığı Ottawa Sözleşmesi ile de bir takım taahhütlerde bulundu. Şu anki durum nedir? Yani Türkiye'de e, bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma var mı? Duydular olarak hani, takip ediyor musunuz? Tabii ki. Tabii ki takip Hı -hı. ediyoruz. Ee, şimdi e, Türkiye'de soruna yaklaşımla ilgili bir problem var öncelikle. Yani Hı -hı. E, mayın sorunu bir güvenlik problemi olarak görülüyor. Evet. Oysa biz mayın sorunun bir güvenlik sorunu değil bir insan hakları sorunu olduğunu Hı -hı. söylüyoruz. Hani bu perspektifte e, yaklaşıldığı zaman sorunun e, çözümü çok daha kolay olacak. 2004'te Türkiye Oto Sözleşmesi'ne taraf oldu ve birçok tarifte bulundu. Bu tarifler arasında 2014 yılına kadar e, sınırlara ve sınırların iş bölgelerinde bulunan bütün mayınların temizlenmesi vardı. E, mayınlı bölgelerde yaşayan sivillerin bu konuda eğitilmesi ve uyarılması gerekiyordu. Mayınlı alanların e, işaretlendirilmesi, tel örgülerle çevrilmesi gerekiyordu. E, ne yazık ki... E, ...bunların e, büyük bir çoğunluğu yapılmadı. Sadece bir e, mayın yasası çıkarıldı. Hı hı. Yalnız bu çıkarılan e, mayın yasası... E, ...sadece Suriye sınırındaki e, mayınları kapsamakta. Hı hı. Oysa Türkiye'nin İran ve Irak'la e, e, ilgili sınırlarında da mayınlar var. Demin hı. bahsettiğim gibi... Sınırların iç bölgelerinde de mayınlar var. Hı hı. Ve mayınlardan zarar görmüş birçok insan var. Bu yasa bunların hiçbirini içermiyor. Sadece Suriye sınırının ne şekilde temizleneceğiyle ilgili, e, mayınlardan ne şekilde temizleneceğiyle ilgili bir yasa hazırlandı ve e, bir tasarı hazırlandı ve yasalaştı. E, onunla ilgili e, işte sönük de olsa bazı e, işte Gaziantep'te, işte Mardin'de işte Suriye e, sınırı dediğimiz, hı hı. Bazı alanlarda ve ufak temizlik çalışmaları yapıldı. Ama 2014'de bir, bir yıl kaldı. hani Ciddi bir mayın temizleme çalışması henüz başlatılmış değil. değil O yüzden de aslında bu olmadığı için de bu eğitimlerin de e, sürekliliği de önemli. Peki duydum evet. olarak e, hani bundan sonraki da neler yapmayı planlıyorsunuz? Planlarınız neler? E, biraz da onlardan belki bahsetmek istersiniz. E, bizim e, biz Çocuklara yönelik, sivillere yönelik e, Eğitim pro e, Programlarımızı sürdürmeyi e, Devam ettirmeyi Çok istiyoruz e, Birincil olarak bunları yapmaya devam Edeceğiz. İkincisi bu sorunun Gerçekten e, Hak ettiği şekilde Türkiye gündemine Bir an önce taşınması gerekiyor hı hı. Yani biz e, sadece Mayın'da ilgilenen e, Kuruluş oldu, e, Kuruluş olarak e, bu sorunu Dile getirmemeliyiz. Sizler gibi Hı hı. İşte başka alanlarda çalışan sivil toplum örneği çünkü çocuklar etkileniyor, kadınlar etkileniyor, erkekler, insanlar e, bu sorunlar etkileniyorlar ve gerçekten hak ettiği şekilde bu soruna sahip çıkıp e, Türkiye'nin gündemine taşımak e, gerekiyor ve e, düşünüldüğü kadar da çok, e, çözümü çok zor bir problem değil. Yani Biz yaptığımız çalışmalar bile bu konuda yapılabilecek işlerle ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Bu nedenle özellikle e, sivil toplum örgütleri ve devlet yetkilileri bu konuda samimi davranırlarsa ve biz, biz bu sorunu kesinlikle çözmeliyiz e, diye bir irade gösterirlerse bu sorunun çözümü çok e, uzun yıllar alacak e, bir, e, bir planlamayla olmayacaktır. Çok kısa bir sürede gerçekten biz bu beladan kurtulabiliriz eğer istersek. Şu anda mesela hı hı. yapılması gereken en önemli şey mayınlı alanların işaretlendirilmesi. mesela bu yok. Özellikle sınırların iç bölgelerinde bunlar alanlar Hani çocuklar bilmedikleri için o alanlara giriyorlar. Bir de mayın öyle bir şey ki toprağa döşül olduğu için toprak da hareketli e, bir nedeni hareketli bir e, madde. Yapı, evet, madde. Evet hareketli bir yapı. İşte erozyonla veya kendi e, iklim koşullarıyla sürekli hareket halinde olan bir yapım ve o mayınlar yer değiştiriyorlar. Mesela Hakkari bölgesinde toprak kaymaları çok yaşanır. Bu kış mesela biz çok ağır bir kış yaşadık. Hı hı. İşte Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta, Bingöl mesela ben o hava durumunu izledim zaman hep şeyi düşünüyorum eyvah diyorum şimdi o mayınlar nerelere kaydı nerelere gitti. Hani o toprak hareketleriyle, mevsim hareketleriyle yer değiştirmeleri de çok olası bir sonuç. Hı hı. Bu da tehlikeyi bize daha da çok yaklaştırır. Hani yapılabilecek şeyler var ve gerçekten iyi bir planlamayla sorunu iyi tespit ederek hı hı. çok kolayca bu sorunun üstesinden evet. gelebiliriz. Mesela en Şeyinden, aslında siz kendi yaptığınız araştırmalar ve alan araştırmalarıyla bir takım bölgeleri, tehlikeli ya da riskli bölgeleri çocuklara tanıtıyorsunuz. Evet. Ama bu aslında evet. mevcutta bilinen bir şey olsa en azından evet. mesela böyle bir yük sizin üzerinizden alınmış olunabilir. Yani çünkü bu da aslında evet. çok büyük bir araştırma. Yani sonuç olarak nerelerde olduğuna dair bilgi de çocuklara e, ulaşmamış oluyor. E, şimdi evet. çok az kaldı süremiz. Son olarak e, aslında böyle mesajınızı, son sözünüzü alalım. Ondan sonra veda etmek zorundayız. Ne söylemek ee, istersiniz? Bir de size nasıl ben, ulaşabilirler? Belki birazcık yetişim bilgisi de paylaşırsanız. Tabii tabii. Hı -hı. Ben e, dediğim gibi e, soruna bakış açısının çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mayın sorunun Türkiye'de bir güvenlik sorunu al olarak algılandığı sürece biz bu sorunun e, üstesinden gelemeyiz. Bu sorunun bir insan hakları sorunu olduğu ve e, mayınlı bölgelerde yaşayan insanların bu maddelerden zarar gördüğü tarz perspektifiyle yaklaşırsak sorunun çözümü çok çok kolaylaşacaktır. Eee Duyar Yok Tenli'nin telefonlu 0412 223 59 40 e, numaralı telefondan e, bize istedikleri zaman ulaşabilirler, bilgi alabilirler. E, Adresimiz Diyarbakır'da çok bilinen bir yerde Aliyevili 3. Sokak Kışlak 2 apartmanı. Hı hı. Merak edenler bizi ziyaret etmek isteyenler her zaman gelebilirler. Çok teşekkürler size. Umarım dediğiniz gibi de bu konuyu güvenlik sorunu değil insan hakları sorunu olarak ele alırız. Ve hep birlikte hani hem çocuk hakları açısından hem insan hakları açısından da gündeme getirmeyi başarırız bu konuyu ve çözüm bulunabilir. Çok teşekkürler programa katıldığınız için ve tüm bilgileri ve çalışmanızı bize anlattığınız için. Ayrıca teknik masaya da çok teşekkür ediyorum. Ve bir söz küçüğüm programının daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.